Hayırlı günler Çok değerli dinleyiciler Bir sohbet programında Yine sizlerle beraberiz Gününüz günleriniz Hayırlı bereketli Huzurlu olsun diliyoruz Allah'ın selamı Rahmeti Bereketi Hepinizin Ve ona inanan tüm kullarının üzerine olsun diyerek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifiyle programımıza başlıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh, Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilir. Münafık, iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Hangi sürünün peşinden gideceğini bilemez, kah birine kah diğerine koşar durur demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine bir diğer hadisi şerifte Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur Pazartesi ve Perşembe günleri cennet kapıları açılır ve Allah din kardeşleriyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimseler dışında Allah'a ortak koşmayan herkesin günahını affeder aralarında kin ve düşmanlık bulunan iki kişi hakkında da bu ikisi barışıncaya kadar affedilmelerini geciktirin buyurulur. Bunu bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyenlerimiz. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadisi şerife göre Pazartesi ve Perşembe günleri cennet kapıları açılır ve Allah Celle Celaluhu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 Kısa bir hadis daha var değerli dinleyenler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kim bize karşı silah çekerse bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir demiş. Demek ki müminin mümine husumeti, kini, adaveti caiz değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından yasaklanmış, hoş görülmemiş, uygun görülmemiş. Tabi esasen bu hadisi şerifler terörü, anarşiyi, her türlü yasa dışı hadiseleri müminlere ve müslümanlara yamamak isteyen insanlara en güzel de bir cevap bu. Hani geçtiğimiz yıllar içerisinde Hoca Efendi'nin terörist Müslüman olamaz. Müslüman da terörist olamaz. Demişti ya. İşte bu noktadan mümin diğer mümine karşı kin adavet beslemeyecek. Başka birisi de mümine silah çekmeyecek. Mümin de başkasına silah çekmeyecek. Zaten İslam, insanlara huzuru, selameti, sükuneti, saadeti, mutluluğu, temin ve tesis edilme, yaşanılma ve duyulma adına gönderildiğinden dolayı huzurun, sükunetin, mutluluğun, huzurun olmadığı bir yerde biz şunu ifade edebiliriz. Demek ki orada İslam... Yaşanmıyor veya tam manasıyla yaşanmıyor diyebiliriz. Geldik bugünkü öykümüze. Bugünkü öykümüzün adı yolcu. Nur yüzlü ihtiyarlar kendimi bildim bileli onlara karşı duyduğum derin sevginin bir meyvesi olarak hayatımın en güzel hatıralarını oluşturmuştu. Fakat 1970'li yılların sonunda yaşadığım bu hadise ilk bakışta hiç de iç açıcı görünmüyordu. Bir cuma namazı bitiminde arabamı park ettiğim yerden geri geri çıkarken çarpmıştım o dedeye. Büyük bir telaşla dışarıya fırladığında camiden dağılanların yardımıyla yerden kalkmaya çalışıyordu. Hemen yanı başımızdaki çadırvanın taburesini oturturken, Ellerine sarılıp, hakkını helal et de dedim. Sana çarpan bendim ama Allah biliyor ki geriye baktığım halde seni fark edemedim. Yaşlı adam perişan haline rağmen yine de gülümsemeye çalışıyordu. Bir asırlık hayat yükünü yüklenen beli, o güne kadar hiçbir ihtiyarda rasamadığım şekilde bükülüp yere paralel hale gelmiş. Belki de bu yüzden arabamın arka camından bakmama rağmen görünmemişti. Üstünü temizlemesine yardım ederken bir şeyim yok evladım diye karşılık verdi. Biz eski toprağız. Kolay kolay pes etmeyiz. Onu zorla ikna ederek biraz ilerideki eczaneye götürdüm ve yüzünde yer yer kanamakta olan sıyrıkları temizlettikten sonra cebine bir miktar para koymak istedim. Yaşından beklenmeyen bir çeviklikle Yakaladığı elimi titrek avuçlarına hapsederken Allah razı olsun evladım dedi ama bu kadar çok parayı alamam senden. Bu kadar çok demesinden az da olsa para sıkıntısını çektiğini hissetmiştim. Israr edince verdiklerim arasından küçük bir bölümünü ayırarak bu para şimdi benim mi diye sordu. Elbette diye cevap verdim. Kabul ederseniz çok sevinirim. Öyleyse bana bununla bir bilet alır mısın? Yaşlı adam teklifi karşısındaki şaşkınlığımı fark edince kendisini belki birkaç yaş daha ihtiyarlatan macerasını anlatmaya başladı. Hasta olan torununu ziyaret etmek için İstanbul'a gitmiş ve bir gece kaldıktan sonra şimdi Bolu veya civarındaki bir yer olarak hatırladığım evine dönmek üzere yola çıkmıştı. Normal saatine göre cuma namazına rahatça yetişebileceğini tahmin ederken, Otobüsün arıza yapması üzerine namazı kaçırmamak için bizim oralara gelmişti. Kısıt bir sesle ve yıllar yılı unutamadığım bir üzüntüyle sözlerini tamamlarken az bir param vardı onu da abdest alırken çaldılar dedi. Namaz boyunca eve nasıl dönerim ve kime el açarım diye ağlayıp durdum. Bu hatıramı yıllar yılı bütün sevdiklerime anlattığım halde bir türlü kaleme alamamıştım. Kısmet bugüneymiş, o hadiseden sonra veda etmek için sallanan bir el veya mendil görsem, otobüse bindirip bir haç yolcusu burukluğuyla uğurladığım ve o aziz ihtiyarın gözyaşları içinde ettiği duaları hatırlıyor ve Rabbim neylerse güzel eyler diyorum. Zaten o yüceler yücesi rahmet sahibi, kendisi için meşakkat çeken hangi kulunu ...yarı yolda bırakmış ki...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 Bugün yine sohbet bölümünde Üstad'ın hayatından bir bölüm arz edeceğim ancak bundan önce sizlerle paylaşmak istediğim Sızıntı dergisinin baş yazısı zulüm ile ilgili, adalet ile ilgili Bizler gerek mümin ve müslümanlar arasında gerekse müminlerin haricindeki dış dünya ile alakalı hem enfüsü dairede hem afaki dairede yaşantımıza hayatımıza bir mihenk taşı bir ölçü olacak yeniden bizi kendi kendimizi muhasebeye sevk edecek hususları içeren büyüğümüzün ben mektup diyorum ona bizlere sizlere göndermiş olduğu mektubu bir daha sizinle paylaşmak istedim ve eğer imkanınız varsa bu yazıyı bir de kendi kendinize bir okursanız kendi ruh dünyanızda kendi düşünce dünyanızda bir de sanki size yazılmış, size gönderilmiş gibi, bir de yazıyla baş başa okursanız zannediyorum, ayrı ve derin hikmetler, dersler, ibretler, istifadeler olacak zannediyorum. Adalet, mülkün temeli. Zulüm, bu temele yerleştirilmiş bir dinamit, Adalet hakkı ve halkı hoşnut etmenin en emin yolu. Zulüm bu yolda yürekleri hoplatacak bir gül yabani. Adalet hakkın sesi ve soluğu. Zulüm bir nefsanilik hırıltısı. Adalet dünya ve ahiretin biricik emniyet vesilesi. Zulüm Bir Gadru Cevr Dumanı Sisi Adalet Ubudiyet de dediğimiz Hakikatın Kur'an'daki adı Zulüm Hakiki insani Değerlere Karşı Saygısızlığın Bir Ünvanı Adalet Evrensel Barışın En Sağlam Köprüsü Zulüm insani Ufku Kirleten Bayağlığın en denizi. Zulüm ile şimdiye kadar kimse payidar olmamıştır. Olmuş gibi görünenlerin de yanına kalmamıştır. Atalarımız ne hoş söylerler. Zulüm ile aba dolanın ahiri berbat olur. Aslında böyle birinin evvelinin de ahirinin de berbat olduğu açıktır. Zira zulmün bazen küfrün önünde bir günah haline geldiği de olur ki işte o zaman gayretullaha dokunur ve eden de hemen bulacağını bulur. Doğrusu insan küfre karşı mesafeli bulunduğu kadar zulümden de uzak durmalıdır. Zira Allah nezdinde Mazlumun ahı bir duadır ve bu duanın kabulü de ilahi adaletin müktezasıdır. Dememişler mi zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'ı var. Bugün halka cevretmek kolay yarın hakkın divanı var. Zulüm bir haddini aşmışlık ve haksızlık. Böyle bir günaha irtikab eden zalimin hasmı da Allah'tır. O çok merhametli olduğu kadar ihkakı hak eden bir adil mutlaktır. Rahmetiyle ve hilmiyle zalime mehil üstüne mehil verir ama mazlumu mağduru da sonuna kadar çiğnetmez. Bugün olmasa da yarın kendini bilmezlere haddini bildirir ve her şeye kadir olduğunu gösterir. İnsanın hür ve muktedir olması ona başkalarına zulmetme hakkını vermez. Kuvvet hakkın emrinde olduğu sürece değerler üstü değer kazanır. Hürriyet de başkalarının haklarına saygılı davranıldığı ölçüde hakiki kıymetini bulur, ve kalıcı olur. Hürriyet ve kuvvet mevzuunda, hakkın takdir buyurduğu sınırlar içinde kalma, adalet ve istikamet, bu konuda sınır tanımamazlık ise, bir zulüm ve haksızlıktır. Adalet, hemen her konuda, dengeyi koruma ve itidalli olmanın, Kur'an kaynaklı adı, zulüm ise, her alanda dengeleri alt üst etmenin ürperten ünvanıdır. Ancak her zulmün aynı seviyede olmadığı da bir gerçektir. İnsanın tevhid çizgisini koruyamayıp halık, mahluk, abd, mabud münasebetindeki inhirafı demek olan şirk en büyük zulüm açıktan açığa Hak hukuk tanımama, başkalarına Cevrü cefada bulunma, onları aldatma, itibarlarıyla oynama, gıybet etme gibi hususlar ikinci derecede birer zulüm. Allah'ın emir ve yasaklarını dinlememe, haramlara karşı kat'i tavır alıp meşru dairedeki zevklerle yetinmeme ise farklı bir zulümdür. Hangi çeşidi olursa olsun Kur'an-ı Kerim Adalet ve ubudiyet üzerinde Durduğu kadar Zulüm ve haksızlığa da Vurguda bulunur Ve müminleri inhiraf, cevr, cefa Ve gadrin her çeşidinden Uzak durmaya çağırır Kur'an Farklı yerlerde Değişik ifade ve üsluplarla Zulmün her çeşidinden Tahsirde bulunur ve kafirler bize değil kendilerine ediyorlardı diyerek haksızlığın dönüp zalimin başına dolanacağını vurgular. O münkirler zalimlerin ta kendileridir. Fermanıyla zulüm ile küfrün bir vahidin iki yüzü olduğuna dikkati çeker. Allah asla zalimleri sevmez beyanı sübhanesiyle zulüm hakkında kesin hükmünü ortaya koyar. Allah zalim bir toplumu hidayete erdirmez. Tehdit amiz ifadesiyle zulmün de tıpkı kibir ve inhiraf gibi imandan mahrumiyete sebebiyet verdiğini vereceğini hatırlatır. Allah onlara zulmetmedi. Onlar kendi kendilerine zulme diyorlar. Müstemir adetini aksettiren beyanıyla. Tarihi tekerrürler devre daimi arkasındaki ana unsuru bir kere daha nazara verir. O gün zalimlerin yar ve yardımcısı yoktur. Terhip edalı sözleriyle zalimin sui akıbetini ihtar eder. Hak kendisine geldikten sonra Allah'ın demediğini ona mal etmeye kalkan müfteriden veya kendisine gelen hakikati yalan sayandan daha zalim kim olabilir tezkiriyle, Kur'an'a karşı meydan okumanın, çok büyük bir küstahlık olduğunu ifade buyurur, halkı zalim olan ülkeleri cezalandırdığında, Rabbinin cezaya çarpması işte böyledir, kahır televünlü fermanıyla, tarih boyu şirazeden çıkanların, mutlaka cezalandırıldıklarını haber verir. Zulmedenleri o korkunç, sayha çarpı verince bulundukları yerde dize geldiler ihbar-ı süphanesiyle haksızların her zaman helak edileceklerini edildiklerini tekrarlar ve bizi kendimize gelmeye çağırır. Bunlar gibi daha onlarca ayat-ı beyinat zalimin dünyevi ve uhrevi akıbetini hatırlatmanın yanında onlara en küçük bir meylin dahi Ebedi hüsrana sebebiyet vereceğini ısrarla vurgular ve bize sürekli adalet ve istikamet içinde olmayı salıklar. Kur'an-ı Kerim çok geniş bir zulüm tablosu çizer. Onu çeşitlendirir ve her türünden sakınmamızı ister. Bunu tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Kur'an-ı Kerim çok geniş bir zulüm tablosu çizer. O'nu çeşitlendirir ve her türünden sakınmamızı ister. Ona göre Allah'ın yasakladığı şeylere el uzatma. Emrettiği hususlara karşı lakayt kalma. Vicdanlara baskıda bulunma. İnsanları dini vecibelerini yerine getirmeden alıkoyma. Fuhşa girme. Münkerata açık durma. Halkın hukukuna tecavüz etme. Milletin malını hortumlama, Haram, helal tanımama, Ve Allah'ın kurallarına başkaldırma, Fitne ve fesada sebebiyet verme, Başkaları hakkında, iftira, gıybet ve tezvirde bulunma, Dine hizmet edenlere karşı tavır alma, Düşmanlık veya çekememezlik mülahazasıyla onlarla uğraşma, Müminler hakkında, Su suizanına girme ve onlara karşı hazımsız davranma, yalan söyleme, sözümden dönme ve emanete hıyanet etme, dini ve diyaneti şahsi, siyasi çıkarlarına vasıta yapma, mukaddes değerleri dünyevi belli hedeflere ulaşma yolunda kullanma ve dini değerlerle dünyevilik arkasında koşma gibi hususların Hemen hepsi birer zulümdür ve bunlardan uzak durulması emredilmiştir. Zannediyorum şöyle böyle az buçuk Kur'an muhtevasından haberdar olan herkes onda zulüm konulu pek çok ayetle karşılaşacak ve o ayetlerin özü ve fezlekeleriyle örperecektir. Kocaman bir mücellet konusu sayılan böyle bir hususu bir makale çerçevesinde ifade edemeyeceğim açıktır. İsteyen bu önemli konuyu öyle de ele alıp açabilir. Zulüm mevzuunda insanlığın iftihar tablosunun beyanları da ayrı bir önem arz etmektedir. Zulmün kıyamet günü üst üste karanlıklar halini aldığı, onun tembihlerinden mazlumun intizarından sakınılması... Onun tahsirlerinden her sabah ve akşam Allah'ım zulmetmekten, zulme uğramaktan, birinin hukukunu çiğnemekten, biri tarafından hukukumun çiğnenmesinden sana sığınırım sözleri, o lal güherin bize armağanlarından, Allah zalime mehil üstüne mehil verir, bir kere de onu derdest etti mi artık iflah etmez şeklindeki terhip edalı beyanı canlara can o cananın iyi kazlarından ümmetimden iki zümre şefaat yüzü görmez zulümle oturup kalkan zalim ve dinde aşırılıklara düşen gali ifadeleri o nur efşan simanın makamı mahmuda çağrı sayılan beyanlarından müslüman müslümanın kardeşidir ona haksızlık yapmaz ve onu kendi yalnızlığıyla baş başa bırakmaz irşatları o mürşidi kamilin özlü ifadelerindendir ve bu tür beyanların daha yüzlercesinden söz etmek de mümkündür. Maalesef günümüzde yukarıda kısaca temas edip geçtiğimiz zulümlerin hemen hepsi irtikap edilmekte ve hepsine karşı da sessiz kalınmaktadır. Evet bugün belli kesimlere karşı haksızlık diz boyu, her türden tecavüz, tiranlarınkine denk, karalama, iftira ve tezvir, medyanın eli ve dilinin ulaştığı alan vüsatinde, şeref, haysiyet ve onurla oynama ahval-i adiyeden, din ve vicdan hürriyetine saygı, seminer ve konferanslardaki bildirilere emanet, demokrasi, İdeolojilere göre yorumlanma iptizaline maruz. Öyle ki onun adına operasyonlar yapılıyor, ırz çiğneniyor, namus payi mal oluyor, iktidarlar devriliyor, suni iktidarlar oluşturuluyor, nesiller asimile ediliyor, hak deniyor, binbir mesavi işleniyor ve kaba kuvvet temsilcileri dünyanın gözünün içine baka baka tarihte emsali görülmemiş zulümler irtikab ediyorlar. İnleyen inleyene, yığınlar, ilahi bir müeyyed, bir kerim el yok mu, tutsun da çıkarsın şarkı zulmetten, götürsün fecr-i maksuda, Mehmet Akif'in ifadesiyle, diyor ve bir kurtarıcı el bekliyor. Çoklarında ümitler sarsık, iradeler mefluç, heyecanlar sönük, ve hemen herkesin ekstradan lütuflar bekler gibi bir hali var. Yok ciddi bir gayret, sistemli bir hareket ve mefkûrevi bir aksiyon. Ruhlar çaresizlik anaforlarına kapılmış gidiyor ve sineler hissizlik ve sessizlik murakabesi içinde. Böyle bir mavnumlar dönemini seslendiren merhum Akif biraz da şiirin serazat havasına teslim çığlıklarını şöyle yükseltiyordu. İslam'ı elinden tutacak, kaldıracak yok. Nâ hak yere feryat ediyor, acize hak yok. Yetmez mi mus'ab olduğumuz bunca devayı, ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi? Diyor, ilahi adalet her zaman vardı, şimdi de var ama o adaletten pay alma liyakatine göre lütfedilir bir vakti merhuna bağlı tecelli eder. Zulmün gayretullah'a dokunmasıyla harekete geçer. Aktif bekleyip bakalım, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler, İbrahim hakkının ifadesiyle, biz kendimize gelip, duyguda, düşüncede, ruhta ve gönülde dirileceğimiz, dirilip içtimai adaleti gerçekleştireceğimiz ana kadar, yeryüzündeki bu korkunç mezalim, ...böyle devam edeceğe benzer. Yapılması gerekli olan şeyleri yapmadan, ...ne kaderi tenkit, ...ne de şuna buna sövüp saymakla, ...hiçbir problem halledilemez. Aksine, ...bu halimizle, ...daha fazla günahlara girmiş, ...rahmete liyakat hakkımızı da kaybetmiş oluruz. Bize düşen, ...bütün benliğimizle, ...bir kere daha Allah'a yönelmek, ...yüce mefkuremiz adına, harekete geçmek ve kusursuz bir sayu gayretle gerilmektir. İsterseniz son sözü yine büyük heyecan şairine bırakalım. Sus ey divane, durmaz kainatın seyrim utadı. Ne sandın fıtratın ahkamı hiç dinler mi feryadı? Bugün sen kendi kendinden ümid et ancak imdadı. Evet, sen kendi ikdamınla. Kaldır git de bir adı Cihan kanun-ı İsain bak nasıl bir de ı ne yaptın Leyselil insane illâ mensa vardı demiş ve bizlere de bir yol göstermiş değerli dinleyiciler evet bizler bir daha kendi kendimize gelme gerek ferdi hayatımızda gerek dünyevi gerek her türlü içtima hayatımız içerisinde zulümden uzak bulunmaya çalışacağız. Kimseyi küçük görmeyeceğiz. Kimsenin yaptığını da küçük görmeyeceğiz. Alemin kurtarıcısı havasına hiçbir kimse kendi kendini girdirmeyecek. Ve bir hususu daha arz edeyim. Yazıda hortumlama dedi büyük günahlardan zulüm. Bunu... Sadece çok para Hırsızlama hortumlama diye Algılamamalı Nasıl ki içkinin bir bardağı da haram Bir damlası da haram Haram olanın azı da haram Çoğu da haram Onun için Milletin Ülkenin Müminlerin Müslümanların Yani miri malı dediğimiz bu malını Veya Zekatlarla Sadakalarla Yardımlarla oluşmuş Müesseselerin mallarını Zerresini israf etmek Zerresini şahsına kullanmak Zerresini Şahsi duygu ve düşünceler istikametinde O şekilde harcamak da haramdır Zulümdür Bunu kim yaparsa yapsın biz bu zulme, bu zulmü yapanlara dur dememiz iktiza eder. Gücü, sesi ulaşanların. Aksi takdirde bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın itabına düşar oluruz ki Allah bizi öyle bir akibetten muhafaza eylesin. Zaten milletin, devletin, ülkenin, müminlerin parasını çarçur eden, hortumlayan, israf eden insanlara ...yapmış oldukları bu hareket... ...onlara ceza olarak yeter. Yani... ...tabii mutlaka yapanlar... ...cezasını görmeli. Ama bu dünyada hiçbir şey yapılmasa bile... ...öbür alemde... ...bunu yapanların görecekleri ceza... ...onlara yeter. İşte bu noktadan... ...bizler kendi hayatımızı... ...bir daha gözden geçirmeli... ...bir daha... ...bir muhasebeye girmemiz iktiza etmektedir diyoruz ve hayatında kılı kırk yararcasına hassas yaşamış kendisine ülkeye hizmet ettiği orduda gönüllü alay kumandanı olduğu ve değişik vazifeler yaptığı zaman bile çok ciddi paralar teklif edilmesine rağmen kabul etmemiş işte üstadımızın İhlas Samimiyet Damlayan o hayatından Bir kısa bölüm arz edip Aile ilmi haline Geçmek istiyorum değerli dinleyiciler Biliyorsunuz ki Üstad hazretlerinin şu anda Kabri Belli değil Birkaç talebesinin haricinde kimse bilmiyor Üstadın kabrini Bu Zaten kendi döneminde, hayatında Üstad Hazretleri bunu ifade etmiş. Benim kabrimi birkaç talebim haricinde kimse bilmeyecek demiş. Hatta 23 Mart 1960'ta Urfa'da o caminin bir kenarına defnedildiği zaman Talebelerinden bir ikisi içinden şöyle geçirmiş Yahu üstad da böyle demişti ama Bir dünya bir Türkiye ve bütün Urfalılar Onun kabrini şimdi biliyor nasıl oluyor filan deyince Bunlardan birisi rahmetli Hulusi abiye gidiyor böyle böyle diyor Hulusi abi de Kardeş diyor Onun söylemiş olduğu sözlerin hepsi tezahür etti çıktı o da çıkar sabret merak etme diyor ve hakikaten üç ay gibi bir süre sonrasında orada alınarak bilinmeyen bir yere götürülüyor. Esasen bakın burada çok enteresan alacağımız bir ders var. Birincisi biz nereden dünyanın neresinden üstada bir fatiha gönderecek olursak. Ki inşallah şu programdan sonra gönderelim, cümle geçmişlerimize ve üstadımıza bir fatiha gönderelim. O üstadın ruhuna vasıl olur, ruhaniyetine yetişir. İkincisi, hem nur talebeleri, hem müminler, ona hüsnü zanneden, saygı gösteren müminler, bulunduğu yeri ziyaret edeceğinden dolayı, orada çok ciddi, atlar çok ciddi yanlışlar yapılabileceği endişesiyle Üstad kendi kabrinin gizlenmesini istemiştir. Bu da ayrı bir şey. Üçüncüsü Üstad kendi kendini o kadar ihlasta artık şöyle diyeyim eritmiş ki yani bugün nefsim de diyeyim bir iş yaptığımız zaman kendi kendimizi kahraman görüyoruz. Bazı tiplemeler var. İstiyorlar ki her tarafta kendilerinden bahsedilsin. Her şey kendilerinden menşeli olsun. Her şey kendi menşe çerçevesinde, kendi imzasıyla çıksın. Her şey kendine man edesin. Aslında bu hem bir manevi hastalık hem de psikolojik bir problem değerli dinleyiciler. İşte bütün bu yapılacak yapılmış olan işlere karşı Üstad Hazretleri Allah kendisine bu kadar işi yaptırmasına rağmen kabrinin bile belli olmamasını isteyerek bunlara adeta çok ciddi bir hal dersi vermiş. İşte diyor ki Hazreti Ali'nin kabri nasıl gizli ise benim de kabrim öyle gizli olsun. Allah karşısındaki küçüklüğünü, hiçliğini tam anlamış, hazmı nefsetmişti. Ne olursak olalım değerli dinleyenler. İdare eden olalım, idare edilen olalım. Fakir olalım, zengin olalım. Yetkili olalım, yetkisiz olalım. Hepimiz Allah karşısında aynı durumdayız. Ve biz küçüklüğümüzü, hiçliğimizi anlamamız lazım. Anlamamız iktiza eder. O varken büyüklenmek korkunç bir yalan ve çirkinlik veya belki de şirkti. Bunu yapamazdı. O hiçliği ve yokluğu seçti. Varlık yokluk aynasında görünüyor. Nefsini, hiçliğini bilen Rabbini hep onu buluyordu. Allah'ı buluyordu. İnsanların benliklerinin kavgasını verdiği bir devirde. Mahviyeti, şahsını mesele yapmamayı öyle bir ufka taşımıştı ki, Mezarların bile istismar edildiği yanlış anlayışlardan endişe ediyor, Kabrinin bilinmesini istemiyordu. Dünyadan bir mezarlık olsun yer talebi yoktu. Şahsı adına şan, şöhret, rüya gibi illetlerin, elinin ulaşamayacağı bir diyara gitmiş olsa bile, o türlü şeylere kapı aralamayacak, ifsat çağında zanlara imkan tanımayacaktı. Bayram Yüksel ağabeyin anlattığına göre, Emir Dağı'da yazdırdığı vasiyetinde şöyle diyordu, ''Benim kabrimi gayet gizli bir yerde, bir iki talebemden başka hiç kimse bilmemek lazım geliyor. Bunu vasiyet ediyorum. Çünkü dünyada, Sohbetten benim meneden bir hakikat, elbette vefatımdan sonra da o hakikat bu surette beni mecbur ediyor. Diğer vasiyetlerinde de aynı şeyi söylemiş, istemiş ve bir ikramı ilahi olarak istediği şekilde takuk etmişti. Bu meseleyi Bayram Abey, Ceylan Abey ile birlikte kaleme almış, Üstadımız Hazreti Ali'nin kabri nasıl gizli ise benim de kabrim öyle gizli olsun demişti. Evet değerli dinleyenler üstadımızın bu konudaki hal dersi bize vermiş olduğu en güzel bir tablo olsa gerek bu noktadan bizler yaptığımız işlerde ben yaptım ben ettim. Benim yaptığım. Benim ettiğim. Gibi. Meselelerde. Şeytanın. Bir yoluna girmiş kabul ederek. Bu duygu ve düşünceden. Tamamen. Çıkmamız iktiza eder. Ve o konuda. Allah karşısında. Onun bunun şunun. Senin benim hepimizin. Aynı durumda bir insan olduğumuzu unutmamak hiçliğimizi acizliğimizi faniliğimizi unutmamak ve elimize geçen geçici mal servet yetki şöhret güç kuvvet neyse bunları kendimize ayrıcalık görmeyerek kendimizi sıradan bir insan olma bu çok önemli çünkü Bazen bazı hadiseler oluyor, bakıyorsunuz. Şu günümüzde de yaşadığımız hadiselerde de bunun örnekleri var. Bakıyorsunuz ki birisi, yıllar önce hatırlıyorum, siz de hatırlarsınız. Baklava çaldı diye 15-20 yıl hapse yatan bir çocuk. Ama bunun yanında milletin, devletin malını hortumlayan insanlara... Birazcık bir şeyler yapılınca ayağa kalkıyor dünya. Veya kaldırılmak isteniyor. Şimdi bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hırsızlık yapan bir kadının affedilmesi hususunda Efendimiz'e ricacı olarak, aracı olarak Üsame bin Zeyd, Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame bin Zeyd radıyallahu anh ...aracı olarak gönderiliyor. Çünkü o çok sevdiği... ...torunlarından ayırt etmediği... ...bir idi. Efendimiz'e bunu bahsedince... ...Efendimiz... ...öyle bir... ...kızıyor ki... ...öyle bir tepki gösteriyor ki... ...sizden önceki... ...kavimleri helak eden... ...bir hususu benim yapmamı mı istiyorsunuz? Onlar... Kanunları kuralları zayıflara uygular da güçlere uygulamazlardı. Vallahi kızım Fatıma bile yapsaydı bu kanunu bu cizayı uygulardım diyerek bu hangi hususta olursa olsun bir ailede olabilir, bir vakıfta olabilir, bir müessese de olabilir veya bir devletin dairesinde olabilir veya değişik yerlerde farzı ı muhalki bir futbol takımında olabilir. Yani idare edenle edilenin bulunduğu her yerde eğer bir suç işlendiği zaman birine uygulanıp birine uygulanmıyorsa hani halk arasında derler ya gelin yaparsa ceza, kaynana yaparsa kaza misali. Bu müminin hayatında olmaması gereken bir husus değerli dinleyiciler. Onun için ben buradan bir daha sesleniyorum, bir yerde bir rüşvet hadisesi gördüğünüz zaman, bir yerde milletin, devletin, ülkenin veya hutta zekatlarla, yardımlarla ayakta duran müesseselerin malının çarçur edildiğini, israf edildiğini, yalnız sarf edildiğini gördüğünüz zaman müdahale etmek veya ona müdahale edenlere bildirmek veya bunu ilgililere bildirmek, bütün müminlerin ve her müminin üzerinde bir vazife bir borçtur. Onun için şu ülkenin zenginlikleri imkanları yerin altı ve yerin üstü şu ülkenin insanları kadar 3-5 katı kadar insanları daha rahat rahat yaşatacak olmasına rağmen maalesef bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye hep düşünüldüğü için. Ve hırsızların, arsızların, huysuzların, namussuzların ihbarı ve yapmış olduğu suçlar ilgililere yetkililere bildirilmediği için günümüze kadar gelmiş ve bir dönem geçmiştir ki bir sente muhtaç duruma düşmüştür bu koskoca bu millet. Onun için yine söylüyorum nerede olursanız olun nasıl olursanız olun. Gücünüz yettiği, elinizin ulaştığı, dilinizin döndüğü kadar bu hadiselere usulü dairesince müdahale etmek zannediyorum öbür alemde bizi mesuliyetten kurtaracak bir davranış olacaktır. Cenab-ı Hak bu hususta bizleri devletimizin, milletimizin, ülkemizin veya zekat ve yardımlarla oluşan ve idame eden müesseselerin zerre miskal hakkını boğazdan aşağıya geçirmekten bütün müminleri muhafaza eylesin diyoruz. Bu konuda her bir yerlerimize Hazreti Ömer Misullü, Hazreti Ebu Bekir Misullü radıyallahu anhü mecmain, Hazreti Ömer bin Abdülaziz gibi veya işte biraz önce hayatından bir kesit okuduğumuz Üstadımız gibi o duygu ve düşünceyle hepimizi serfiraz eylesin diyerek kısa bir aradan sonra yeniden Aile ilmi Hali bölümünde sizlerle buluşmayı düşünüyoruz. İnşallah buluşacağız değerli dinleyenler. Dostlar düşmanlarla barışıp gitmiş Yine hicran dolu günleri andım Yıllar gözyaşına karışıp gitmiş Ürperdim ve yerimde kala kaldım Dostlar düşmanlarla barışıp gitmiş Taçlar, taçlarlar asine açam yamaçlar, altın yamaçlarda zümrüt var taçlar. Hicran kervanına ulaşıp gitmiş. Bir zamanlar parı dayan o taçlar, taçlarlar asine. Açan yamaçlar, altın yamaçlarda zümrüt ağaçlar, hicran kervanına ulaşıp gitmiş. dinleyenlerimiz bugünkü aile ilmihali bölümünde kimlerle evlenmek haramdır kiminle yapılacak nikah geçerli olmaz diye bir husus bunları şöyle sıralıyor bir babanın eşi bundan maksat analıktır Babanın nikahı altında olsun, boşanmış olsun, ananlıkla evlenmek haramdır. İki, ana diye yazmış, bu ninelere de şamildir. Üç, kız torunları da içine alır. Dört, kız kardeş, öz veya bir cihette üvey, ana bir veya baba bir olan kardeşler birbiriyle evlenemezler. Beş, Hala, babanın öz veya üvey kız kardeşleri. Altı, teyze, ananın öz ve üvey kız kardeşleri. Yedi, erkek kardeşin çocukları. Sekiz, kız kardeşin çocukları. Bu sekiz sınıf içinde yer alan erkek ve kadınlar birbirinin mahremidir. Aralarında evlenme devamlı olarak haramdır. Dokuz, süt ana. Çocuğun ilk iki yaş içinde sütünü emdiği kadın, onun süt anası olur ve bununla evlenmesi haramdır. Asla helal hale gelmez. On Süt kardeşler. Süt ananın kendi oğul ve kızları, emzirdiği çocuğun süt kardeşleri olur ve bunlarla evlenmesi de caiz değildir. Soy birliğinden haram olanlar, sütten dolayı da haram olur hadisi, haram sınırını biraz daha genişletmiştir. Buna göre süt ananın, Usul ve furuunun hepsi yan hısımlarının ise bir kısmıyla süt çocuğunun evlenmesi haramdır. Bu sebepledir ki kimin sütünü kimin emdiğini bilme imkanını ortadan kaldıran süt nakli ve bankası uygulaması caiz görülmemiştir. 11. Kaynana bir kız ile nikahlanan birleşmemiş olsa bile o kızın anasıyla evlenemez. 12. Üvey kız bir kadınla nikahlanıp birleşen kimse, o kadının başka erkekten olan kızı ile de evlenemez. Bir kadınla nikahlanıp birleşen kimse, o kadının başka erkekten olan kızı ile de evlenemez. 13- Gelin demiş, öz oğlun karısıyla evlenmek haramdır. 14- Baldız, iki kız kardeşten birisi ile evli olan, boşanmadan veya karısı ölmeden baldızı ile evlenemez. Hadisler eşin hala ve teyzesi gibi yakınlarını da baldız sınıfına katmıştır. Bu dört sınıf evlilik rabıtası dolayısıyla haram olanlardandır. Bu engele hurmetil musahare denir. 15. Evli kadın Bir başkasıyla evli kadın boşanıp veya kocası ölüp iddetini doldurmadıkça ikinci erkekle evlenemez. Buraya kadar sayılanlarla evlenmenin haram olmasını iki hikmet altında toplamak mümkündür. A. İslam'ın kurmak istediği aile, toplum ve ahlak düzenine aykırı oluşu. B. Yakınlar arasındaki evliliğin psikolojik ve biyolojik mahzurları. Evet. İslam her şeye bir huzur, bir disiplin, bir güzellik getirdiği gibi toplumun Temel taşlarından olan aileye de çok ciddi düzenlemeler getirmiş değerli dinleyiciler. 16. Başka dinden olanlar, Müslüman olmayanlar, aynı zamanda ehli kitap da değil iseler, onlarla evlenmek Müslüman erkek ve kadınlar için haramdır. Bakara suresi 221. ayetin meali, dede ifade edildiği gibi. Ehli kitap da değil iseler. Ehl-i kitap olan gayrimüslimlere gelince bunlardan kız almak caizdir. Müslüman erkekler Yahudi ve Hristiyan kadınlarla evlenebilirler. Maide suresi 5. ayette mealen ifade edildiği gibi. Ancak bunlara kız vermek caiz değildir. Yani Müslümanlar, Müslüman kadınlar müşrik ve dinsizlerle evlenemeyecekleri gibi Yahudi ve Hristiyan erkekler ile de evlenemezler. Evet. 17 fahişe demiş. Bir Müslüman erkeğin fahişe kadınla evlenmesi caiz değildir. Zina yapan ve bunu gizlemeyen erkek de böyledir. Ancak tövbe eden, nefsini ıslah eğleyenler müstesnadır. Başından zina geçtiği bilinen fakat buna devam etmeyen mümin kadın veya erkekle evlenmek mekruh olmakla beraber nikah aklı sahih evlilik geçerli olur. Alimlerin çoğu bu görüştedir. Demiş ve günümüzde çok sorulan sorulardan birisine geçip bununla aile ilmi Hali bölümünü bitirmek istiyorum. Akraba evliliği yapılabilir mi? Halkımız bir dönemden beri akraba evliliği üzerinde farklı iddialar dinlemeye başlamış halde. Kimilerine göre Akraba evliliğinden sakat nesil meydana geliyor. Kimine göre de böyle kesin bir sonuç yoktur. Söylentilere itibar edilmemelidir. Medya ise bu işin biraz da aşırıya kaçan şekliyle görüntülerini veriyor. Bunlara bakarsanız akraba ile evlenmiş olan kimselerden meydana gelen çocukların kimi elinden, kimi gözünden, kimiler de ayaklarından mutlaka sakat doğmakta Yahut da daha sonra sakatlıklar meydana gelmektedir. Zihinsel özürler de akraba evliliğinden hasıl olan başka bir tehlike. Konu etrafında farklı yorumlar meydana gelince farklı anlayışlar da mecburen meydana gelmekte tek görüşü savunmak da zorlaşmaktadır. Görünen gerçek odur ki akraba evliliğinde sağlıklı neslin doğduğu gibi sağlıksız neslin olduğu da kesindir. Her ikisi de görülmektedir. Bunu şöyle bir değiştirerek de ifade edebiliriz. Sakat çocuklar sadece akraba evliliği yapanlarda değil, uzaktan yakından akrabalığı olmayan insanların da sakat çocukları doğmaktadır. Nitekim İslam tarihine baktığımızda akraba evliliği yapan meşhur alimler, maneviyat büyükleri görülmektedir. Bunların bir şikayetleri de olmamıştır. Ama hiçbir zaman da akraba ile evlenin diye bir tavsiyede bulunmamışlardır. Hal böyle olunca, akraba ile evlenmiş olanlarda, yahut da evlenecek bulunanlarda, mutlaka sakat nesil doğacak diye kesin hükme varmak mümkün olmaz. Ancak, aksine hüküm vermek de kesinlik arz etmez, olabilir de, nitekim olmaktadır da. Öyle ise, bir zaruret bulunmadan, bir mecburiyet olmadan, akraba evliliğine gitmemeli, Uzak da olsa böyle bir riski göze almamalıdır. Zira uzak da olsa risk büyüktür. Kimse yavrusunun doğuştan özürlü ve sakat olmasını istemez. Böyle bir sonucu hiç kimse başka bir kazançla telafi edemez. Nitekim bu konuda bize sorduğu bir soruda bir insanımız şöyle demektedir. Komşularımızdan akraba evliliği yapanlar vardır. Bunların birinde sakat doğum var diğerinde ise yoktur. Sakat doğum sahipleri çok pişmanlar. Ancak bunun akrabalıktan olmadığını iddia edenler de vardır. İnsan böyle durumlarda meşhur sözü hatırlıyor. ''Kaç sevaptan girmemek için günaha'' demişler. ''Kaç sevaptan girmemek için günaha'' demişler. ''Ayrıca korkulu rüya görmektense uyanık durmak daha iyidir'' diyete eklemişler. Tabi tercih meselesi, ihtimali vaki olabilir şeklinde yorumlama olayı... Konunun kesin olan tarafı şudur, dinimiz akraba evliliğini yasaklamamıştır. Bu şu demektir, muhtemel riski göze alanlar akraba ile evlenebilirler. İnşallah pişmanlık da olmaz ama uzak da olsa riski göze alamayanlar korkulu rüya görmeyi istemezler uzak kalırlar. Burada benim asır üzerinde durmak istediğim bir başka husus süt kardeşliği meselesidir. Asıl tehlike... Evliliklere süt kardeşlerinin Evlenmesiyle meydana gelebilir Bunun için deniyor ki Sütü olan hanımlar Rastgele çocuk emzirmemelidir Çünkü süt kardeşliği Zamanla unutulabilir Sonra bu kardeşler evlenip Sakıncalı durumlara sebep Olabilirler demiş Ve bir aile ilmi hali bölümünü de Burada inşallah bitirmiş oluyoruz Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Ne olursunuz hiçbir mümine, hiçbir Müslümana, Gönlünüzde, kalbinizde kin, düşmanlık, adabet bırakmayın. Zira o sizin kalbinizde şeytanın oluşturmak istediği bir husustur. Sohbetimizin başında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hadis-i Şerif'inde de dinlediğiniz gibi, Kin ve nefret taşıyan bir insanın, Efendimiz'in şefaatinden, Allah'ın rahmetinden mahrum olacağı endişesi, riski de vardır. Onun için Cenab-ı Hak yüzünüzden sevgiyi, kalbinizden muhabbeti, sevgiyi, aşkı eksik eylemesin. Yüzünüzden tebessümü eksik eylemesin. Ve dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın. Ve Rabbim o dualarınızı kendi dergah-ı izzetinde, kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin diyoruz hepinizi Allah'a emanet ediyoruz bir duamız ve sonrasında da şiirimiz var İnşallah o dua ve şiirle hepinizi Allah'a emanet ediyor hepinize hayırlı günler diliyor bu arada duamıza geçmeden önce sohbetimizin içerisinde ifade ettiğimiz gibi cümle geçmişlerimize ve hasreten de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun yolundan giden üstadımıza dini mübini İslam'a ve Kur'an'a hizmet edenlerin ruhlarına bir Fatiha okumayı da inşallah ihmal etmeyelim değerli dinleyiciler. <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Her şeyden evvel sayılamayacak kadar alametlerle alemde kendi varlığını ve birliğini gösteren yüceler yücesi Rabbimize hamd ediyor. Kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı insanlığın ihtihar tablosunu salatü selamlarla anıyor ve bunu da bir vesile bilerek mevlai i Zülcemal'in Ulu dergahının önünde diz çöküp yalvarıyoruz. Ey rahmeti kuşatılamayacak kadar geniş ve görüp gözetmesi başka kapılardan yardım dilenmeye ihtiyaç bırakmayacak kadar eksiksiz olan Rabbimiz. Biz kapı kullarına merhamet buyur. Seni hakkıyla zikredebilmemiz, sana gerektiği gibi şükredebilmemiz, ve en güzel şekilde ibadet edebilmemiz için bize yardım et. Himaye perdeni başımızdan aşağı sarkıtıp bizi muhafazan altına al. Kendisine güzendiğimiz ve her şeyimizi emanet ettiğimiz vekilimiz ol. Ve bizi başkalarının ellerine bırakma. Bizi her zaman katında makbul, duru, katışıksız, salih amellerle meşgul eyle. Bize ve dinimize karşı adavet duygularıyla oturup kalkanları da katından göndereceğin şeylerle oyala. Oyala ki planlayıp durdukları kötülükleri yapamasınlar. Bizi onların kötülüklerinden, komplolarından ve tuzaklarından koru. Ey biricik merhamet sahibi, efendiler efendisine, onun nezih aile fertlerine yıldızlar kadar parlak, ve seçkin arkadaşlarına salatu selam ederek bunları senden dileniyoruz. Kabul buyur Rabbimiz. yakîn gelinceye dek ruha açılan kapı ötede sırlı yapı çileli yolun sonu yolların en uzunu her yanda mavilikler her köşede şenlikler üst üste göğe doğru yolda ışık ve bu Şimşekler oynar yer yer, rüzgar öfkeyle eser. Nurlar yağar ardından, nurlandırır yaradan. Bulutlanır semalar, zikzaklaşır düz yollar. Kararında kalmaz hiç, ne keder ne de sevinç. Elemler zevklere denk, Yakin gelinceye dek bedenin yüzü yerde ruhum ki ta göklerde o büyük gün ileride doğmakta perde perde